Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul lugdati min lisani yafqahu qawli. Rabb zidni ilmen fehman ve alikni bis-salihin. Evet. Değerli, kıymetli çağın musapları olmaya aday kardeşlerim, Tabi musab olmak e, güzel bir özlem, güzel bir hedef, güzel bir e, misyon. Ama onu kuşanabilmek, onun gibi olabilmek hele hele genç yaşlarda ki siz o yaşlardasınız. E, bu görevi üstlenebilmek bir altyapıyı gerektiriyor. İnşallah kendinizi inşa sürecindesiniz. E, Rabbim... E, Çağımızın musaplarının sayısını artırsın ve onları muvaffak kılsın inşallah. Konu başlığı olarak namaz bilinci diye bir başlık verilmiş oldu. Bilinç serisinden gidiyorsunuz. Biraz tabii sizinle sohbetimizin çerçevesi biraz daha farklı olmak durumunda. Yani öncelikle namaz bilinciyle biz neyi kastediyoruz? Neyi anlamalıyız? insanımıza da bunu nasıl aktarmalıyız? Yani çünkü siz bu konuda sadece pasif alıcı konumunda değil, aynı zamanda aktif özne olarak insanlara bunu aktarıcı, bunları tebliğ edici, bunları insanlara sunacak kimseler konumundasınız. Yani tebliğ bir bir hakikati alıp muhataplarımıza olduğu gibi yani Rabbimizden, Allah'tan ve Rasulünden aldığımız hakikatleri kendimizden bir şey katmadan olduğu gibi insanlara e, ulaştırma e, meselesidir. Davet dediğiniz zaman e, bir yerlere çağırmadır. Mesela hayyele salah bir davettir. Haydi namaza. Hayyel felah arkasından haydi kurtuluşa bir çağrıdır. E, ama aynı zamanda peygamberlerin misyonu, Peygamber aleyhissalatü görevi sadece tebliğden ibaret değildi malum. Aynı zamanda tebliğin beyan etme, açıklama görevi vardı. E, ama aynı zamanda tezkiye görevi de vardı, arındırma. Dolayısıyla çağın Musab'ları olarak sizlerin ve bizlerin, e, yaşımız Musab'ın yaşından fazla da olsa biz de o misyonu, e, Üstlenme gayretindeyiz. Evet, insanlara <gülüyor> hakikatleri ulaştıracağız. Açıklayacağız ama bir de kendimizle beraber o muhatabımız olan insanları arındırmak. Ee, bu arındırma işleminde işte en önemli e, görev, en önemli misyon, en önemli e, arındırıcı e, fonksiyonu icra eden amel namazdır. Yani siz insanlara öncelikle tebliğde, davette, öncelikle tevhidle başlarsınız. Öyle başlamak gerekir. Bütün peygamberler böyle yaptılar. Bütün peygamberlerin hayatına bakalım. Peygamber ve Vesselam'ın tebliğ sürecine, davet sürecine bakalım. Mesela işte Akabe görüşmeleri öncesinde o e, panayılar kurulduğunda, kabile reislerine gittiğinde onlara nereden başladı? Hudeybiye Anlaşması sonrasında davet mektupları yazdığında o davet mektuplarında insanlara, devlet başkanlarına önce neyi anlattı? Baktığımızda öncelik tevhiddedir. Allah'tan başka ilah yok. Onu ilah ve Rab olarak tanıyın. Sadece ona kulluk edin. İbadetinizi sadece ona has kılın. Dini, yani yaşam biçimini, hayat tarzını, sistemi, hayatın bütün alanlarını kuşatan nizamı Allah'a ait kılın. Din demek budur çünkü. E, şirkten uzak durun, Allah'a ortak koşmayın. Temel mesele tevhid. Arkasından bütün peygamberlerin kendilerine muhatap olan insanlara ilk öğrettikleri şey ve Rabbimizin de onlara ilk verdiği talimat namazdır. Bu çok enteresan bir noktadır. Yani bizim e, namaz birinci dediğimizde en başa koymamız gereken husus budur. Bunu bazı örneklerle temellendirmemiz lazım. Bazı peygamberlerin hayatıyla. Ee, bu bilgileri yani kitaplarda okuduğunuz zamanda elbette bulursunuz daha detaylarını bulursunuz ama bilincin nereden başlaması gerektiği konusunda şu söyleyeceklerimiz e, sıralama öncelikler e, açısından son derece önemli ee, Hz. Musa ile başlayayım e, konuyu ee, Tabi Hz. Musa'yı işleyen ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çok fazla çok geniş en çok belki de Hz. Musa'nın hayatıyla ilgili ayetleri buluruz. Ama Taha suresinin ilk başlarındaki ayetlere baktığımızda bir e, daha özet daha kısa ve bizim e, namazla ilgili meselemizi e, önceliğimizi anlamak bakımından son derece elverişlidir. E, Hz. Musa'nın Çocukluk yıllarına gitmeye gerek yok ama işte hani erkek çocukların öldürüldüğü, kız çocukların sağ bırakıldığı bir dönemde sepete konulduğunu, Firavun Sarayı'nda büyüdüğünü, efendim, genç ve delikanlı çağında e, bir haksızlığa el koyarak haksızlık yapan birisini korumak sadedinde saldırgana bir yumruk atmak suretiyle onu devirmesiyle efendim, e, ve oradan kaçmak suretiyle Medyen'e Hazreti Şuayb gibi gün görmüş, tecrübe sahibi. Allah-u Alem o Şuaib olduğu konusunda hani Hazreti Şuaib peygamber olan Şuaib mi yoksa başka biri mi diye ihtilaf da var ama ağırlıklı görüş odur. Ee, kavmi azap görmüş, kendisi başka bir yere göç etmiş ve artık yaşlanmış. Ee, koyunlarına bile kızlarının bakmak zorunda olduğu bir e, dönemde Hazreti Şuaib'ın dizinin dibine kadar Rabbimiz onu gönderiyor. Ee, plan, ilahi plan böyle. <gülüyor> iki kızından biriyle evlenmesini de Rabbimiz takdir buyuruyor şartlar sonra 18 artı 2 yıl 10 yıl kaldığını görüyoruz efendim ve o 10 yıllık süreçte bir terbiye alıyor bir karakter eğitimi alıyor bir çünkü henüz genç vurduğunu devren bir tip efendim henüz daha tecrübe kazanması lazım peygamberlik misyonu henüz daha üstlenecek çağda değil Biraz da kendinizi bu noktada tartmak bakımından söylüyorum. Bu örneklik çok önemlidir. Hz. Musa'ya peygamberlik verilmesi süreci. Ve artık evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Sorumluluk alacak noktaya geldi. Bir peygamberin, Hz. Şuayb'ın tecrübelerinden de e, yararlandı. Birikiminden yararlandı. Ve dönecek. Çünkü asıl görevi Mısır. Ve işte orada e, Bil Vadil Mukaddesi Tuva, Tuva Vadisine geldiğinde e, tur Sina'da bir ışık gördü ve ben dedi bir kor bir ateş getirebilirim belki bir bakayım siz burada durun. Hadiseyi Taha Suresinin ilk ayetleri böyle anlatır. Sonra yaklaştığında e, bir ağaç tarafından ya da işte o oradan bir ses duydu. Rabbimiz ona seslendi doğrudan. Ey Musa ben Rabbi'nin Korkma. Yani inneni e, e, inneni enallah enallah İfadesinin geçtiği ayete doğru, 14. ayete doğru geliyoruz. Hatta onun öncesinde ne var? Ayakkabılarını çıkar. Fahla naleke, hafızlar bana yardımcı olabilirler o konuda. Arkasında 14. ayet. İnne ni en Allah. Burada şey de var. Şiddetli bir ifade de var. Yani e, şiddetli derken kesin, keskin, net. İnne ni muhakkak ki ben. Ene evet ben. Bir daha. Hiç şüphen olmasın yani. Allah ben Allah'ım. Arkasından la ilahe illa ene. Hz. Musa bunları Şuayb aleyhisselamdan öğrenmiş olmalı. Biliyor olmalı. Ama senin davan bundan sonra mücadelen bu. Çünkü bir önceki ayetlerde seni peygamber seçtim. Seni görevlendirdim diyor Rabbimiz. Arkasından misyonunu ne yapacağını yüklüyor ona. Ben Allah'ım ben Rabbin'im ve benden başka ilah yok. فَعْبُدْنِي Bana kulluk edeceksin. Yani sen ve senin e, bundan sonra sözünü dinleyecek sana tabi olacaklara da bu sıralamayla gideceksin adeta. فَعْبُدْنِي Nasıl kulluk edeceğim ya Rabbi daha demeden اَقِيمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي Beni hatırlamak için namaz kılacaksın. İşte bak peygamberlik veriyor. Tevhid mücadelesinin esasını söylüyor Rabbimiz. Taha 14 La اِلَهَ illa ene Fe'abudni, hemen arkasından kulluk geliyor. Kulluğun da ilk adımı ve en belirgin şey olarak, kulluğun bütün biçimlerini kendi içinde toplayan, bütün kulluk şekillerinin ihata eden namaz. Niçin? Beni hatırlaman için. Mefhumun muhalifinden söylersek, beni unutmaman için. Yani tevhid mücadelesi, tevhid davası, tevhid ilkesi, her gün, e, günde beş vakit bizim için. Diğer peygamberler için neydi bilmiyoruz. Ama e, günün belli saatlerinde, belli zamanlarında Rabbini hatırlaman için, onu unutmaman için, misyonunu unutmamak için, görevini unutmaman için ve bu dünyadaki genel anlamda e, yaratılış gayeni unutmaman için namaz. Şimdi bu hep böyle devam edecek. Arkasından işte Firavun'a git o azıttı e, dedi sonra ya Rabbi bana kardeşimi de destekçi kıl o benden daha iyi konuşur. Benim konuşma zorluğum var. Arkasından Harun'u destek kıldı Rabbimiz. Sonra Rabbimiz Yunus suresinde bu kez namazla bir toplumun bir milletin e, yeniden nasıl ayağa kaldırılacağının ipuçlarını verir. Yunus suresi 87. ayet çok enteresandır o. Estağfurullah. Musa Biz Musa ve kardeşine vahyettik. ettik. Yunus 87. Şimdi tabii ki bu arada Hazreti Musa'nın kardeşi Harun'la beraber Firavun'a gidip ona tebliğ ettiğini ve çok şiddetli bir tepkiyle karşılandığını, efendim asacağım, keseceğim filan gibi şeyler söylediğini, e, parantez içi söyleyivermiş olalım. Ha, bundan sonra. Rabbimiz Hazreti Yusuf döneminden kalma, çünkü Mısır'da tevhidin tohumlarını atan Hazreti Yusuf'tu. Ve e, babası Yakubu e, da oraya getirmişti ve orada İsrail oğulları yani Yakup oğulları, Yakup Aleyhisselam'ın diğer adı denmesi bir ırktan ziyade oradaki müminler topluluğunu ifade ediyor. İçinde Kıptiler de vardı, başkaları da vardı. Peki bu müminler ne haldeydi? Hazreti Yusuf'tan sonra iktidar değişmiş, Firavunlar, e, hanedanlığı, işte, e, farklı hanedanlıklar gelmiş, korkunç katliamlar yapılmış, e, işte erkek çocukları ki bazı kaynaklar e, on binlerce, doksan bine yüz bine kadar verilen rakamlar vardır çocukların öldürülmesiyle alakalı. E, müminler, İsrail oğulları diye anılan müminler esir edilmiş, köle edinilmiş, evleri, yurtları, barkları, işleri dağılmış ve dağın durumdalar. İşte 87. ayette Rabbimiz diyor ki sizin yapacağınız şey bu toplumu ayağa kaldıracak unsur şudur adeta. Estağfirullah. Ve <gülüyor> uhayna ila Musa vahihi en tebevve'e li kavmikuma bi mısra buyutan Atlamışsam kelimeler şey yapın. Siz ikiniz bakın. Kavminiz için li kavmikuma Mısır'da yani şehirde manasına da geliyor. Evler inşa edeceksiniz. En tebevvea ikiniz. İnşa edeceksiniz. Sonra ne olacak? Ve cealu buyutekum kıble. Çoğul oldu bu sefer. Tesniye başladı. Hazreti Musa ve kardeşi Haruna emretti. Arkasından cemaat olarak oradaki bütün Müslümanlar, o dağılmış olan, kendi kimliğini arayan yeniden dirilmesi gereken yeniden ayağa kalkması gereken Hz. E, Hazreti Yusuf'tan Yusuf'un tevhid tohumlarının devamı anlamındaki o örselenmiş, dağılmış, köle edinilmiş bağımsızlığını in, efendim kimliğini, kişiliğini kaybetmiş Müslümanların yeniden ayağa kalkması için önce kendinize ait özel merkezler yapın ve bu evlerinizi kıblegah edinin. <gülüyor> kıblegah evler. Mecalubiyüteküm <gülüyor> kıble. Ve ne yapın orada? Ve yakimus sala. Ve orada namazı cemaat halinde hep beraber kılın. Sonra vebeşiril müminin. Tekile döndü bu sefer. Müminleri müjdelersin, müjdele. Ey Musa. Müjdeleme hakkı çünkü peygamber olarak e, vahyi alan Rabbinden Tevrat'ı alan Hazreti Musa. Kardeşi Harun o da peygamber ama destekçi. O müjdeleme hakkı Hazreti Musa'ya ait. Peki hep beraber ne yapacaklar? Namaz kılacaklar ve evlerini kıblege haydanecekler. Demek ki namazla ayağa kalkacaklar. Bu konuda çok hoşuma giden bir tefsir var. Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'da bu ayetin yorumunda, yüzün yorumunda diyor ki, ben bu ayet üzerinde çok düşündüm. Uzun uzun düşündüm, uzun araştırmalar yaptım. Sonra şu kanaate vardım ki, Rabbimiz cemaatle namazı ve belki de namazı bizatihi <gülüyor> vakit ferdi olarak da Büyük oranda terk etmiş namazla, cemaat namazı kılarak onun bereketinden, feyzinden yararlanmayı unutmuş olan, darmadağın olmuş olan, birçok şeyini kaybetmiş olan Hazreti Musa'nın toparlayıp oradan kurtarması gereken ümmeti, önce namazla, cemaat namazlarıyla terbiye etmek istiyor. Omuz omuza, yan yana, beraberce günde beş vakit, hani biz kendi açımızdan konuşuyoruz, Kılacakları namazla onlar yeniden cemaat şuurunu, cemaat bilincini kuşanacaklar, ondan sonra ayağa kalkacaklar. Ve böylece aralarındaki e, o dayanışma ruhu, kardeşlik ruhu, e, birbirlere sürekli bir arada olma e, efendim şevki onları ayağa kaldıracak, onlara güç verecek. Nitekim öyle oldu ve e, bu olayla beraber. Yeniden yani cemaat namazları, evlerin kıblege edinilmesi, orada vahyin okunması, orada cemaatle namazların kılınması onları ayağa kaldırdı. Ve rivayetlere bakarsak, siyer kitaplarına, e, Rabbimizin e, bu ayet-i kerimeyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da bir hedef gösterdiğini anlıyoruz. Bu ayetin indiği süreç, Yunus 87. ayetin indiği dönemle alakalı olarak, Darül Erkam'ın kurulmasının arefesine denk geldiği. Yani Darül Erkam'ın bu talimatla bak onlar böyle yaptı. Evler özel Mısır'da kendilerine ait evleri e, vahiy merkezi bir mektep haline getirdiler. Ve orada cemaatle namazlar kıldılar. Kendilerini inşa ettiler. Siz de böyle yapın ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sen de böyle yap. Darül Erkam'ın bu olaydan sonra bu ayetle beraber üst edinildiğini bu talimatla edilildiğini görüyoruz. Bakın bunlar hepsi nedir? Bir e, namazla, yani tevhid, tevhidin eyleme dönüşmüş biçimi olan, bir tevhid eylemi olan namazla bir toplumun nasıl ayağa kalkacağının ipuçlarıdır. Benzer bir ipucu da aslında bir peygamberler tarihinden yine örnekler vereceğiz ama e, Meryem suresinin 58 ve 9. ayetleri aslında bunu genelleyen bir ifadedir. Meryem 58. ayette Rabbimiz Meryem Suresi'nin başından itibaren Zekeriya Aleyhisselam, Meryem annemiz, Hazreti İsa'nın doğumu, efendim işte Hazreti İsmail'in hatta e, Hazreti Zekeriya'ya, Yakup Aleyhisselam'ın şeyin, e, Yahya Aleyhisselam'ın e, lütfedilmesi pek çok peygamberin hayatından, ibadet hayatından e, onların işte e, tevhid mücadelesinden söz edilir. 58. ayetin son kısmı şöyle özetler onları. Onlara Rahman'ın ayetler okunduğunda efendim ise tutla aleyhim Rahman. onlar ağlayarak gözyaşları içinde secdeye kapanırlardı. Yani onların adeta ibadet hayatını ve tevhid mücadelesini böyle bir cümleyle Rabbimiz özetler onlara Rahman ayetleri okunduğunda öyle duygulanırlar öyle anlarlar öyle bir şey yaşarlar ki secdeye kapanırlar ve gözyaşları namazın zirvesi secde secdenin en Allah'a yakın olduğumuz an onun da en e, duyarlılık açısından e, kemalat seviyesi gözyaşları taçlanması secde ve gözyaşları namazın zirvesinin zirvesi adeta peki 59. ayet Sanki bir toplumun namazdan kopmasıyla nelerin koptuğunu gittiğini, namazla beraber, secdeyle beraber nelerin canlandığını ortaya koyması bakımından muhteşem bir tanımlamadır bu. İki farklı toplumdan bahseder, iki farklı e, kuşaktan bahseder. Kuşak diyoruz şimdi buna, nesilden. E, birinci nesil duyarlılığının zirvesinde namaz bilincinin zirvesinde, secdenin zirvesinde, gözyaşları taşlandırıyor. Hemen 59. ayet. Estağfirullah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ Hemen onların ardından öyle bir nesil geldi ki, onların halefleri yani. Selefleri böyleydi, halefleri ne durumda? اَوَاُوا الصَّلَاتِ Özet bu, bakın. Onlar imanlarını, inançlarını, ne bileyim sosyal ilişkilerini falan, onları Rabbimiz, ee, söz konusu etmiyor. Onlar namazı yitirdiler diyor. Evva Salat, Namazı yitirmek. Evet. Namazı yitirdiler. Şehvet. Ve tutkularına uydular. Şimdi namazı yitirdiğiniz zaman kaçınılmaz sonuç şehvetlerinize, tutkularınıza, nefislerinize, heva ve heveslerinize uymaktır. Şeytana uymaktır. Kaçınılmaz sonuç budur. Namazı kuşandığınız zaman namazın secdelerini gözyaşlarla süslediğiniz zaman o selefin yaptığı gibi şeytanınızı da, nefsinizi de, hevayı da, dünyayı da takmazsınız. Ama namazı yitirdiğiniz zaman ne demek namazı yitirmek işte? Burada çok genel bir ifade kullandı Rabbimiz. Müfessirler, sahabenlik nesilleri, bu konuda çok farklı yorumlar var. Namazın kendisini yitirmekten tutun yani namazı terk etmekten, e, tutun ki bu en korkunç olanı namazın savsaklanmasına kadar yani yarım yamalak kılmaya veya işte kıldığını e, namazlarını vaktin sonuna hani ikindiği top akşama yakın bir zamana böyle sıkıştırmaya filan kadar ya da namazın rükundan secdesinden kıyamından huşuğundan tadil erkandan çalmaya kadar eee Namazın içini boşaltmaya kadar. Namazda ne söylediğinin, namazda e, efendim Rabbine hangi konularda söz verdiğinin farkında olmamaya kadar. Ellezinehüm ansalatihim sehûn konumuna kadar yani onlar kıldığı namazdan habersizdir noktasına kadar pek çok tanımlamalar var. E, sahabe tabii ki böyle namazın terkini hiç aklına getirmemiş. Ee, namazın ne bileyim huşuğundan çalma, çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara öyle bir terbiye verdi. Hani mescitte oturuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birisi geldi. E, belli ki biraz alelacele e, namazını kıldı ve o da sohbete katılmak istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki e, kalk, namazını tekrar kıl. Zira sen namaz kılmış olmadın. Bu dehşetli bir eleştiridir. Ve müthiş bir tasihtir, düzeltmedir yani. Gider namazını kılar, yine gelir. Demek ki aynı minvalde kıldı. Kalk namazını tekrar kıl, yine namaz kılmış olmadı. Yine kılar gelir, aynı şeyi söyleyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalk namazını yeniden kıl, sen namaz kılmış olmadın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben bundan başkasını bilmiyorum. Bana öğretir misin? O da güzelce tekbirini al. Sonra ağır ağır tane tane Fatiha'yı Zamm-ı Sure'yi oku. Şimdi burada Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın nasıl okuduğuna dair o parantezi fazla açmayayım ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin der dururdu. Errahman Rahim der dururdu. Beklerdi her birinin sonunda. Bunları birbirine pıt pıt pıt pıt eklemezdi. Hatta sahabeden bazılarının rivayetine göre biz acaba devamını unuttu mu dediğimiz olurdu. Sadece Fatiha değil. Okudukları ayetler, zamı sureler, uzun, kısa, orta surelerle alakalı. Ve düşüne düşüne, güzelce oku. Sonra rüküye git. Rüküye gittiğinde eklemlerin yerli yerine otursun. İtminana ersin. Mutmain ol. Bu mutmain olma ifadesi hem kalbin mutmain olsun, hem eklemlerin fiziken mutmain olsun. Daha eğilmeden kalkmaya kalkışma eğildin mi? Ha, onun da tabii ki işte üzerine su konduğunda duracak kadar gibi tanımlamalar filan detaylar var. Biliyorsunuz bunlar ama e, bu namazı zayi etme kapsamında bunlara yer vermemiz lazım bir miktar. E, sonra ayağa kalktığında dimdik dur eklemlerin yerli yerine otursun itminana er sonra secdeye git. Tabii bu itminana ermenin secdede itminana erdin mi? Kalk, doğrul ve tam dimdik oturduğun zaman yine eklemlerin yerlerine otursun. Yine e, mutmain ol, sonra ikinci secdeye git. Şimdi bizim namazlarımıza baktığımız zaman muhtemeldir ki o sahabe e, bilmeyen bu konuyu, işte henüz öğrenmemiş olan sahabe yatmadan kalktı, kalkmadan yattı. Hani bizde çok yaygındır. Daha secdeden başımızı doğrultmadan hemen gitmeler Rükudan doğrulmadan hemen dizimizi kırıp yere inmeye başlamalar işte bunların e, namazı zayi etme kapsamında değerlendirilmesi lazım, düşünülmesi lazım. Biz namazı huşundan, tadil erkanından, işte efendim zamanından, vaktinden e, duyarlılık noktasında bilincinden birçok yerinden çalarak namaz zayi eden nesilleriz. O ilk nesiller öyleydi. Sanki 59. ayet bizi tarif ediyor. <gülüyor> namazı zayi ettiler. Bütün bu boyutlarıyla ve şehvetlerine uydular. Sahabe bu ayet geldiğinde rivayet edilir ki ya namazı zayi etmek ne ola ki? Çünkü onlar namazı terk etmek akıllarının köşesinden geçmiyor. Olsa olsa aralarında bunu bu konuşmaların geçtiği anlaşılıyor vakti girince kılmayıp daha sonra ya erteleyerek namazın e, bereketinden, feyzinden, sevabından bir şeylerin kaybolması, zahir olmasıdır diye düşünmüşler. Şimdi günümüz Müslümanlarının, Türkiye Müslümanlarının hali pürmeli baktığımızda evet %75'i 5 vakit namaz kılmayan tabii bir tarif, bir, bir, bu bir anket. Bu da ne kadar gerçek, ayrı bir tartışma konusu. İşte geçenlerde bir şey yayınlandı. %28 diyor. O da bundan 5 sene önce %30 küsürmüş de biraz düşmüş falan diyor. Öbürü bir başkası biraz arttı diyor. allah Alem ama halimiz ortada. Yani ben 3 e, gün önce Kazakistan'dan döndüm. Orada camiler az, evet Almat'ı eski başkent. E, camilerin e, müdavimlerine baktığınız zaman orada namaz han diyorlar, namaz okumak anlamında kullanılıyor. Fasça'da da namaz okumak kullanılıyor. Efendim, namaz hanıların, namaz kılanların yüzde doksanı gençler. Bizde de yüzde doksanı ihtiyarlar. <gülüyor> Tam tersi. Ha, bizde camiler çok. Belki biraz daha hani namaz kılanların oran olarak eğer oranlama yapılırsa anket sonuçlarında yüzde yirmi beş, yüzde hadi otuza yakın olduğunu söyleyenler de var. Çok gibi gözüküyor ama bu yüzde yirmi beşin de namazı zayi etme kapsamında problemleri var. Vaktini erteleme, cemaatle kılmama, huşuğundan çalma, tadili erkenden çalma, efendim secdesinden, iki secde arasından, e, yani celseden, işte kavmeden vesaireden çalma gibi problemlerimiz var. Kıraatten çalma, kıraati düzgün yapmama gibi. Peki, e, ver, şehvetlerine uyma. Çünkü, e, İnne salate tenhâni fahşâ vel münker. Ankebut 45. ayette Rabbimiz diyor ki, namaz e, fahşâ vel münkerden alıkoyar. Aslında o ayeti de tam olarak okuyalım. Çünkü orada da önce tevhid, önce vahiy, arkasından namaz geliyor. Ankebut 45. Utluma uhi eyleyke minel kitap diye başlıyor ayet kerime. Yani bu da Peygamber ve selam'a bir e, tabii ki talimat. Biraz önceki Ayete tekrar döneceğim. Yani o Meryem suresinin 58-59'a. Çünkü bir bağlantı kurmamız lazım. Peki nedir o? Utlü oku. E, i̇kra da oku. E, Redtil de oku. Ama okumadan okumaya fark var. O konuyu başka bir e, sohbete bırakmak lazım ama ilk emir olarak Rabbimizin peygamberimize ikra dediğini biliyorsunuz. O ikrada okuma ama o okuma biraz anlama, kavrama, öğrenme, belleme boyutu var. Bir de davet boyutu var. Mesela bizim Adana filan diye kardeşimiz tanıttı. Adana Kozanlıyız. Bizim oralarda eskiden davetiyeleri bastırmak köylerde, kasabalarda ne mümkün? Yani düğün veya nişan veya benzeri merasimler için şey dağıtılırdı. Eee Davetiye olsun yerine bir yazma, bir bardak, bir çanak, ne bileyim bir işte kumaş parçası falan. Yani kumaş parçası derken işte üzerine elbise dikebileceği bir kumaş yakınlık derecesine göre dağıtırlardı. Buna da bir isim verirlerdi. Bunun adı okuntuluk idi. Hiç duyanlarınız belki yaşlılara bir sorun bakalım. Ee, bunu dağıtan kişiye de okuyucu derlerdi. Orada okunacak bir şey yok. Davetçi anlamına gelir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Davetçilik, tebliğcilik hani peygamberlik misyonu verildi. Önce de ikra denildi. Bak bundan sonra vahyi, hakikatleri okuyacaksın. Yani anlayacaksın, öğreneceksin. Ve insanları buna çağıracaksın. Boyutu var. İkinci gelen mesela Müddessir Suresi sonra Müzemmil geldi. Müzemmil'de de وَرَدْتِلِ الْقُرْاَنَ تَرْتِيلَ Azıcık ayetler var zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş olan ve gelmeye devam eden. Bunları gece. Yavaş yavaş tane tane acele etmeden hakkını vere, vere tertilde budur. Ee, dişlerin böyle seyrek ve düzgün olması anlamına geliyor kökü. Retele böyle oku. Yine anlama kavrama var tabii ki. Peki sonra Utl'ü geldi. bu suresi daha sonra. Buradaki tilavette ise evet yine okumak var. Çok güzel okumak var. Hakkını vere, vere okumak var. Hani sesiyle, vesairesiyle, filanla, harflerin mahreçleriyle beraber hakkını vere ama bir de televe kökünden türediği için Utlü'de, tilavette uyma, peşine düşme, takip etme boyutu var. Bunu şu ayetten daha iyi anlayacaksınız. Estağfirullah. Ve şemsi ve duhaha vel kamer iza Ve ve duhaha. Güneş, duha vakti yani tam parladığı zaman bel kameri ve kamer ay iza talaha onu okuduğu zaman mı evet bir manası bu gibi gözüküyor ama onu takip ettiği zaman onun peşine düştüğü zaman şimdi peki utluma uhiye ile kemel kitap kitaptan sana vahy edilenler oku evet yine anla peşine düş takip et okuyup anlamakla bırakma uygulamaya geçir amenna ya Şimdi biz okuyoruz ya kitaptan sürekli okuyoruz elhamdülillah burası bu kurum ee, Kur'an'ın en güzel okunulduğu anlaşıldığı öğrenildiği ve yaşama hayatı aktarıldığı yerler olacak inşallah o misyonla kuruldu çünkü peki ne yapacağım ya Rabbi butül me'auhiye ile keminel kitap kitaptan vahyedilenleri güzelce oku anla peşine düş takip et uygulamaya başla nereden başlayayım ya Rabbi bayakemis <gülüyor> sala yine geldik mi aynı yere evet önce tevhid önce vahiy, önce Allah'ın kitabına vahyine muhatap olmak onu anlamak öğrenmek anlatmak arkasından ilk uygulama vazgimiz salat namazı dosdoğru kıl. İnne salate tenhani'l fahsavel linker. Böyle dosdoğru huşu içinde vaktinde zamanında zayi etmeden kılacağın namaz ne yapar? Her türlü fahşadan, büyük günahlardan, küçük günahlardan, yüz kızartıcı, iğrenç ahlaksızlıklardan fahşa fuhştan Dilin fahşası olan yalandan, malın fahşası olan faizden, ihtikardan, başka fahşalardan ve münker Allah'ın razı olmadığı her türlü kötülükten seni alıkoyar. Peki şimdi Meryemeli 9'a geri dönelim. Evet öyle bir nesil geldi ki namazı kaybettiler. Namazı kaybedince o fahşadan ve münkerden alıkoyan namaz, içi boşalan namaz, efendim, haline gelen fahşa ve münkerden alıkoyanlamaz ne oldu? Kaybedildi, içi boşaltıldı. Efendim, zayi oldu. Zamanında kılınmadı. Bilincini kaybettin, şuurunu kaybettin, uşuğunu kaybettin. Artık o seni alıkoymayınca fahşadan, münkerden nefsine uymaya başladı. Şehvetine uyma, başladı. Şehvet de o şehvat, sadece cinsel arzu ve isteklerden ibaret değil. Yeme içme arzusu da şehvettir. Dünya nimetlerine makama, mevkiye Eğlenceye, ne bileyim dünyadaki çekici olan her şeye karşı iştiyat da bir şehvettir. Uyku da bir şehvettir öyle mi? <gülüyor> Güzel. Efendim başkaları da öyle. Peki vettebeu şehvet sonra bütün bu dünya nimetlerini tutku derecesine getirmek, onlara tapınırcasına, şehvetine uymak, fesefeyel gavne gayya, gayyaya yuvarlanmaktır. Gayya konusunda evet cehennemde en korkut çukurdur. Allah muhafaza cümlemizi Allah muhafaza eylesin. Hatta cehennem ateşi bazen sükut eder de söner de oradan tutuşturulur diye rivayetler vardır. Ama alimler bu ayeti yorumlarken bu dünyada da baş aşağı gitmek her türlü belaya, musibete, kaosa bunalıma sürüklenmek. Böyle değil miyiz? Namazı zayi ettik, tutkularımıza uyduk ve ümmet olarak, ve Türkiye Müslümanları olarak, bölge Müslümanları olarak baktığımızda bu namazsızlık hastalığı Tabii ki tevhid bilincini kaybetmek ve tevhidin eyleme dönüşmüş biçimi olan namazla onu günde beş defa güncelleme e, imkanını kaybetmek ve arkasından tutkularına uymak bizi bu hallere getirdi. Peki dönüş ne? 59. ayetten 60'a geçiyorsunuz ama diyor tevbe ederseniz, salih ameller işlerseniz, yeniden o namazın bilincini kazanırsanız Allah size çok daha güzel akıbetler hazırlar. Allah sizinle beraberdir. Ha şimdi e, yolu da gösteriyor Rabbimiz. Peki toparlayalım yavaş yavaş. Şimdi buna başka örnekler de verilebilirdi. Sadece isminden söz edeceğim. Mesela Hazreti İsa Efendimiz annesinden doğuyor. Rabbimiz Meryem annemize onu müjdeliyor. Meryem suresinin baş taraflarında bu işlenir. Sonra onu doğurdu ve kucağına aldı. Kundaktaki çocuk kavmine dönüyor. Ne korkunç ne yaman bir imtihan Meryem annemiz için. Ee, çünkü kavmin ne diyeceği belli. İtamlar vesaire. Rabbimiz de diyor ki konuşmayacaksın 3 gün. Susacaksın. Çocuğu işaret edeceksin. O da çocuğu işaret etti. Bu mu söyleyecek? Dediler. Başladı İsa Efendimiz konuşmayan. Meryem 31. ayet diye hatırımda. Numara e, yanlışsa düzeltiriz. Yani şu an hatırımda olan o. Ee, diyor ki ben Allah'ın kulu Meryem oğlu İsa. Rabbim beni peygamber seçti. Bana kitap ve hikmet verdi. Verecek anlamında da alanlar var. Ve yaşadığım sürece bana namaz kılmamı, zekat vermemi emretti. İlk cümlesi Hazreti İsa Efendimiz. Peygamberlik, kitap, hikmet, arkasından namaz. Bunun istisnası yok aslında. Bütün peygamberler için böyledir. Hazreti Şuayb'ı da sadece örnek vererek e, bu faslı kapatalım toparlayalım inşallah. Şimdi Hz. Muz, e, Şuayb aleyhisselam o da Hud suresinin 80 ila 90. ayetler civarında e, kıssası bir, birkaç yerde anlatılır. Araf suresinde de aşağı yukarı yine aynı numaralar e, 80'ler e, civarında anlatılır. E, burada anlatılır Hud suresinde bazı yerlerde küçük göndermeler vardır. Hazreti Şuhayb'ı da e, namaz, ticaret, adalet diye yazmayı Rabbim nasip eyledi. Namaz, haydi namaza, namaz bir tevhid eylemine ilaveten o da bu kapsamda e, ele alındı. Elhamdülillah. E, Şuhayb aleyhisselam bütün peygamberlerin yaptığını yapar. Bütün peygamber kıssalarına bakın. Hepsi kavimlerine aynı şeyi söylerler. Sizin Allah'tan başka ilahınız yok. Allah'ı birleyin, ona ortak koşmayın, ona şerik koşmayın. Sadece ona kulluk edin. Dininizi de ona tahsis edin. Allah rahmet eylesin. Mevdu dinin Kur'an'a göre dört terimde aşağı yukarı bütün peygamberlerin bu temel dört kavram etrafında tebliğlerinin yoğunlaştığını özetler, formüle eder. O da onu söyler. Bir de her peygamberin o toplumda hangi olumsuzluk öndeyse ona karşı ciddi bir uyarısı vardır. Efendim e, Lut aleyhisselam bu ahlaksızlığı insanlık tarihinde görülmemiş bu pisliği yapmayın der. Vazgeçin bundan. Nuh peygamber işte zorbaların arkasından gitmeyin der. Musa aleyhisselam işte e, firavuna karşı o e, zulme karşı e, mücadele eder. Hazreti Şuayb da diyor ki siz zengin bir toplumsunuz. Onlar çünkü ipek ve baharat yollarının tam kesiştiği noktalarda yer alıyorlardı. E, efendim ticaretle uğraşıyorsunuz. İnsanların malını çalmayın. Verirken az veriyorlar, alırken çok alıyorlar. Ölçü ve tartıda hile yapıyorlar. Ve vevulkeyle ve mizanı bir kıst, yani e, ölçüyü ve tartıyı, ki birisi terazi ifade eder, bir diğeri belki e, ölçü birimlerinin tamamını ifade eder, adaletle ayakta tutun. Tutuyorlar paraların. O zaman demek ki varmış tarihlik kalpazanları bunlar. Tarihte ilk kalpazanlı onlar yapmış. Ahmet Cevdet Paşa'nın e, tarihinde vardır o. Ayarını oynamışlar paranın. Ne bileyim işte belki küçültmüştüler, tırtıklamışlar bir şeyler yapmışlar. E, bunu yapmayın. E, yol keserek zorla insanların parasını gasp etmeyin. İnsanları Allah'ın yoluna alıkoymayın. Evet söylediği bu. Yani tevhid ve bazı büyük günahlara karşı uyarı. Ve ben size söylediklerimin tersini yaparak çelişkiye de düşmüyorum falan diyor. Onların ilk tepkisine... İlk cevabına Rabbimiz yine Hud suresinin 87. ayetinde onların cevabına yer veriyor. Yani Nuh, e, Şuayb aleyhisselama peygamberlik verilmiş, tebliğ yapmış, tebliğine karşı duydular. İlk cevap, ilk itiraz cümlesi şu. Hud 87. Estağfirullah. Ya şuaybu. Ey şuayb. Esalatüke te'murke. Senin namazın mı sana emrediyor? Ennetruke. Bütün bunları terk etmemizi. Ma ya âbâvına. Ma Atalarımızın taptıklarını tapmaktan vazgeçmemizi devamı var. Malımızı, mülkümüzü dilediğimiz gibi kazanıp kullanmaktan vazgeçmemizi sana emreden namazın mıdır? Niye namazını boy hedef haline getirdiler? Niye namazını hedef tahtasının tam ortasına yerleştirdiler? Çünkü anlaşılan o ki Şuaib Aleyhisselam'ın hayatında en önemli değişim olarak evet şimdi tebliğini dinlediler ama gözlemliyorlar. Diyorlar ki sen Halim ve reşit bir insan. Çok olgun bir insansın. Çok hilim sahibi bir insansın. Hiç hayatımıza karışmazdın şimdiye kadar. Niye hayatımıza karışmaya başladın? Ve üstelik e, Hazreti Şuayb da Hatibül ül Enbiya'dır yani. Peygamberlerin en güzel konuşanıdır. Konuştuklarına çok iyi anlıyorlar yani. Ama niye bunu yaptın? Yoksa senin namazın mı sana bunları emrediyor? Çünkü senin hayatında gördüğümüz tek değişiklik namaz. Bir peygamber, bak Musa aleyhisselam, da Peygamberliği aldı Rabbimiz namazı emretti. İsa Efendimiz konuştu daha namazdan bahsetti. Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve aynen böyle yaptı. Yani Şüaib aleyhisselam'ın şeyinden sıçrayalım oraya. Kendisine Peygamberlik geldi Kadir gecesinde ve aynı gecenin sabahında Cebra aleyhisselam geldi Peygamberimizi Vadi tarafını. Mekke'nin yukarısında diye geçiyor. Vadiyi cihetine götürdü, abdest almayı öğretti, namazı öğretti, sabah namazını beraber kıldılar. Başka rivayetler de vardır. Muhtelif ama ağırlık burada yoğunlaşır. Döndüğünde Hatice annemize namazı öğretti. Çünkü o iman etmişti. Ertesi gün Hazreti Ali iman etti, ona hemen namazı öğretti. Cemaate o dahil oldu. Üçünün beraber Kabe civarında, Safa veya Merve oralarda namaz kıldıklarına dair rivayetler vardır. Sonra buna kim iman ettiyse o eklendi cemaate. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iman edenlere kelime-i tevhidden sonra, La İlahe illallah Muhammed Resulullah hakikatinden sonra, Allah'ın birliğinden sonra ilk öğrettiği şeyin namaz olduğunda bütün siyer alimlerinin ittifakı vardır. Önce namazı öğretir. Kim iman ettiyse. Ve namaz dinin olmazsa olmazıdır. Niye bu kadar namaz namaz namaz diyoruz? Bakın sakif örneği. Onunla noktalayalım. Ha Aleyhisselam'la alakalı yani belki e, bir gönderme daha sonra yapabilirim. O kadar. Şimdi Sakif kabilesi ilginç bir kabiledir. Taif civarlarında yaşıyorlar. İslam tarihini şöyle bir hızlı geçelim. Hicret. Hicretten sonra Bedir, Uhud, Hendek savaşları. 630 Mekke'nin fethi. Mekke'nin fetinden hemen birkaç ay sonra Huneyn Savaşı, Taif Kuşatması, oralarda direnen kabilelerden birisi. Ee, Sakif Kabilesi. Hatta e, Urve bin mesud es Sakafi, hatırladığım kadarıyla Sakif Kabilesi'nden. Ki o iki Arapların, o bölgenin çok güvendiği iki büyük e, zat edebiyatçı şey biliyorlar, Arap dilini biliyorlar. Aynı zamanda faziletli insanlar, peygamberlik bu ikisinden birine gelmeli dedikleri şahsızlardan biri. O Bu olaydan kısa bir süre önce de Müslüman olmuş, kavmine dönmüş ve tebliğ ettiğinde onu birileri okatarak şehit etmişler. Ve Sakif kabilesi bu olayın diyeti meselesi de var. Bir taraftan korku da var. E bakıyorlar kavim kavim İslam'a girenler de var. Diyorlar ki biz aramızda karar verelim, bir heyet teşkil edelim, peygambere gidelim aleyhissalatü vesselam Medine'ye. Doğrudan biz teklif edelim İslam'a gireceğiz diye. Böyle de yapıyorlar. Bir heyet teşkil ediyorlar. Efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyorlar. Ve diyorlar ki ya Resulallah biz Müslüman olacağız. Olacağız da. Bazı şartlarımız var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinleyebilirim diyor. Bu çok enteresan. Diyorlar ki bu konuda da farklı ihtilaflar var. Yani işte vadimizi kutsal ilan etsin. Şu olsun bu olsun putlarımızı hemen yıkmayalım gibi farklı rivayetler var ama ben Ebu Davud'da geçen Ebu Davud'un e, Haraj bölümünde geçen 25-26. hadislerden sadece bahsedeceğim. Diyor ki Sakif heyeti geldi. Ya biz Müslüman olalım ama zekat vermeyelim. Haraj bölümünde o yüzden geçiyor olmalı. Öşür vermeyelim. Yani öşür onda bir olduğu için öşür de deniyor zekat. Peki vermeyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki vermeyebilirsiniz. Sizden zekat almayabilirim. Çok enteresan. Halbuki zekat farz olmuş. Yani hicretin ilk yılında, şey pardon, ee, daha geriye gidelim. Vahiy, Kadir gecesi geldi. Ertesi sabah namaz başladı. Rivayetlere göre iki vakit ve ikişer rekat olarak Mirac'a kadar böyle gitti. Mirac da beş vakte çıktı. Hicretin birinci yılında ee, iki vakit sabah ve akşam Üç vakit hariç. Diğerleri dörde çıktı. Farzlamazlar. Ondan sonra e, ikinci yılda oruç farz oldu. Aralarında bir ay zaman farkı vardır. Kimileri e, şeyden önce, e, oruçtan önce der, kimiler oruçtan sonra diyen rivayetler de vardır. Zekat farz oldu. Bu konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler için de güzel bir kaynak söyleyeyim. Tahirül Mevlevi vardır. Olgun soyadını aldı sonradan. Tahirül Mevlevi Osmanlı'nın son müderrislerindendir. Onun Müslümanlıkta İbadet Tarihi diye bir kitabı var. Piyasada pek bulunmayabilir, fotokopu motokopu bulabilirsiniz yani. Eski, çok ağır da bir dili vardır onun. Müslümanlıkta İbadet Tarihi. Hac en son yıl farz oldu, bunu da biliyoruz. Hatta bir iki ayrıntı daha vereyim. İçki hicretin dördüncü yılında yasak oldu. Tesettür emri hicretin dördüncü yılında geldi. Şimdi bak, peki Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki, cihat hicretin birinci yılında, ikinci yılında Bedir öncesinde farz oldu buna rağmen onlara diyor ki tamam zekat vermeyebilirsiniz ikinci yılında farz olmuş bunlar geliyorlar peygamber aleyhissalatü vesselam'ın vefatından bir buçuk iki yıl önce yani 630 630'un sonlarına doğru 631 632 peygamber aleyhissalatü vesselam'ın vefatı efendim hatta hicretin dokuzuncu yılında filan diye de geçer bu Peki arkasından diyorlar ki ya Resulallah biz cihada gelmeyelim. Gelmeyebilirsiniz. Bu da enteresan. Bir rivayete göre başkanımızı kendimiz seçelim. Bu da mümkün. Ya Resulallah bize secde ve rükû ağır gelir. Biz namaz kılmayalım. O ana kadar mütebessim ve toleranslı bugünkü tabirle davranan Peygamber Aleyhisselatü çehresi değişir, sertleşir net ve kesin bir ifadeyle işte bu olmaz der. İşte bu olmaz. Zira namazsız dinde hayır yoktur. Rükûsuz dinde diyere geçer. Çünkü rükû orada namazı ifade ediyor. Evet. Namazsız dinde hayır yoktur. O zaman namaz dinin olmazsa olmazı. Fakat biz çağın musapları olarak namazı insanımıza, insanlarımıza nasıl takdim edeceğiz? Kardeşim namaz evet tevhidden sonra dinin olmazsa olmazıdır. Önce namaz. Namaza başlayan bir insan ki bunun çok örnekleri var. Ben bizzat tanık olduğum örnekler var. Namaza başladıktan sonra içkiyi bırakanlar. Namaza başladıktan sonra tesettür problemini halledenler. Namaza başladıktan sonra diğer ilişkilerini düzeltenler. Çünkü namaz adım adım iğneyle kuyu kazarcasına günde beş vakit inşa ediyor onu. Ha, diğerlerini yapsın sonra namaza başlasın olmuyor. Ben bitirmeyi düşünüyordum. Peki. Alıyor mu? Yani şeyi, ezanı alıyor. Öyle mi? Ha, tamam. Peki. Ya tamam. Ben zaten aslında sözlerimi bitirmek üzereyim. Bir üç beş dakika şey yaparız. Ezan burada okununca bırakalım o zaman. Öyle şey yapalım. Şimdi, ben bu işin şöyle bir boyutu daha var. Yani namazın kişinin hayatını, karakterini, şahsiyetini, aile hayatını, hatta toplumu inşa noktasında, toplumsal hayata müdahale noktasında muhteşem bir ibadet olduğunu görüyoruz. Şuayb Aleyhisselam'ın namazında, Şuayb Aleyhisselam'ın namaz üzerinden onların hayatını şekillendirdiğini görüyoruz. Senin namazın mı sana... Atalarımızın taptıklarından vazgeçmemizi, malımızı, mülkümüzü dilediğimiz gibi kazanıp kullanmaktan vazgeçmemizi emrediyor. Namaz, sosyal hayata, ekonomik hayata, ticaret hayatına müdahale ediyor. Siyasal hayata müdahale ediyor. Hz. Şuayb'ın namazı üzerinden devam edersek, bizim e, bir toplumun A'dan Z'ye, yani kişiliğinin inşasından tutun da sosyal hayatın bütününe, müdahaleyi namaz üzerinden yapmamız gerektiğini anlıyoruz Hz. Musa ve Harun'a Rabbimizin emrettiği çok ilginçtir ben böyle numaralar üzerinde çok fazla böyle rakamlar üzerinde e, durmayı seven bir insan değilim ama Şuayb Aleyhisselam'ın Hud suresi 87. ayeti sosyal hayatı ekonomik hayatı, siyasal hayatı şekillendirme noktasında bir ipucu veriyor Yunus 87. ayette aynı numara e, tabi bu numaralar sonradan verildi biliyorsunuz farklı numara sistemine göre tutmaya da bilir yani. Onun için öyle 19-87 falan bu rakamlara takılmamak lazım. 87. Yunus 87. ayette de ezilen, esir edilen, köleleştirilen, kimliğini kaybeden, kişiliğini kaybeden bir neslin yeniden ayağa kaldırılmasında namazın ve cemaat namazlarının kıblegah evlerin nasıl bir fonksiyon icra ettiğini görüyoruz. O zaman çağın musapları da bir toplumu ayağa kaldırmada, kimliğinde Müslüman yazan, kitabım Kur'an diyen, Allah'ım e, Rabbim Allah'tır diyen söz olarak, Peygamberim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyen e, bir toplumu İslam'ın özüyle, kendisiyle, Kur'an'la, vahyi gerçeklikle ve İslam'ın hakikatleriyle buluşturmak isteyen e, çağın musaplarda o insanlara tevhidten sonra öncelikle namazı, namazın hakikatini, namaz şuurunu, namaz bilincini kazandıracak. Bunun çok örneklerini gördük hakikaten. Ee, yani namaza başlayıp da e, bambaşka bir hayatı, e, gerçekten işte o hani şehvetlerine uyma fahşa ve münkerle dop dolu bir hayatı terk eden, ayetlerin tecellisini görüyoruz. Ve hatta psikolojik bunalıma girip de namaz kılmaya başladıktan sonra, ee, uzun uzun namazından sonra dualar yapan bir e, evladımıza yine ona vesile olan, onunla işte beraber yardımcı olan e, bir evladımızın sorduğu bir soru. Yani Ben her ikisini tanıdığım için. Diyor ki niye bu kadar uzun dua yapıyorsun? Biz diyor hani biraz namazdan sonraki duaları böyle kısa yapar. İşte tespihat arkasından dua çıkarız. Ben Rabbimle terapi yapıyorum. Çünkü daha önce bir takım terapiler almış, psikolojik sıkıntılar yaşamış ve Namaz sonrasında hatta doktoru e, aradan aylar geçmiş gördüğünde daha diyor kapıdan girer girmez Aa, sen değişmişsin bakışlarına bakarak diyor sen. Tabi diyor hocam ben söylemedim ona diyor şimdi ya namaza başladım falan desem anlayacak tipten biri değil diyor. E, i̇zah etmedim çok fazla. Namazın tepeden tırna kişiliği, e, şahsiyeti, efendim İslami kişiliği kimliği inşa ettiğini ve bir toplumu nasıl ayağa kaldırdığını bu örneklerle gördük. Keza efendim o Yunus 87. ayetin Hz. Musa ve Harun'a Rabbimizin emrettiği kıblegah ev modelinin Hz. Peygamber tarafından Darül Erkam'la hayata geçirildiğini bugünün Darül Erkam'larını da bizlerin bu biçimde inşa etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmış olalım. Ve ben bir görev yüklüyorum. Bir olay anlatarak, o olayı da anlatarak bitireyim inşallah. Sizler çünkü böyle bir misyonu taşıyan insanlarsınız. Namaz Gönülleri platformunu kurmamızın temelinde de işte şu anlattığımız mülahazalar yatıyor. Şu hakikatler yatıyor. Sakif örneğinde olduğu gibi dinin olmazsa olmazı anlamında örnekler yatıyor. Ee, Tekirdağ olayını anlatmadan o sakif örneğine bir ilave yapmam lazım. 26. hadiste şöyle bir ekleme var. Ee, dipnotlar var daha doğrusu dipnotlarda. Onlar tamam diyorlar söz veriyorlar biz artık Müslüman olacağız. Yani ve namazı kılacağız. Ya yani Müslüman olduk. Müslüman olmaya karar verdik. Namazı kılacağız. Çaresiz çünkü dinin olması olmazı. Zekatı bakın e, cihadı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlardan onlara şimdilik üzerlerine yüklemedi. Çok enteresandır. O Ebu Davud Haraj bölümü 25. hadisten bahsettim. Ve başka örnekler de var. Onlar kalkınca dipnottaki harika açıklama bu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki buyurdu ki onlar bir namaza başlasınlar, zekatı da verecekler, cihadı da gelecekler, diğerlerini de yapacaklar. Bu çok muhteşem bir açıklamadır. Nitekim ben bunu anlattım, bir siyer alimi arkadaşımız, hadi ismini de vereyim. Son yılların en güzel siyerlerinden biri, Celaleddin Vatandaş. İki cilt, Hazreti Peygamber ve e, hayatı e, ile ilgili e, iki ciltlik bir siyer. Dedi ki hocam bir ilave de benden olsun mu? Olsun. Çünkü 8 yıl verdi o kitabı yazmak için. 8-9 yılını verdi. Baya uğraştı. Aynı yılın sonunda zekat mevsimi geldiğinde zekatını toplayıp Allah Resulü aleyhissalatü vesselama getiren ilk kabile hangisi oldu? Sakif kabilesi olmuş. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey bilerek söylüyor. Hele diyor onlar namaza bir başlasınlar. Zekatı da verecekler. Cihadı da gelecekler. Hani daha zekatını onlara talimat vermeye işte verin ne zaman vereceksiniz demeye falan gerek yok. O sezonun sonunda daha bir yıl geçmeden zekat mevsimi hani hurmalar toplanıyor vesaire ürünler toplanıyor getiriyorlar zekat verecekler. Zekatını getirip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilk teslim eden kabile sakif oldu. Namazın inşa edici fonksiyonunu bir kez daha burada gördük. Hz. Musa örneğinde gördük ve diğerlerinde gördük. Namaz platformunu da bunun için kurduk ve namaz gönüllüleri diye isim verdiğimiz e, hocalarımız ki bunların başlangıçta 15-20 kişi başlamıştık. Yüze kadar e, sayıları çıktı. 100 küsür namaz birinci kitabı çıktı. O zaman 20-25 civarında vardı kitaplar. Ve bin kadar Türkiye çapında paneller yapıldı. Avrupa'ya, Balkanlara, dünyanın farklı yerlerine ulaşıldı. E, radyo, televizyon programları falan devam ediyor hamdolsun. İlk toplantılarımızdan biriydi. 2006'nın sonu ya da 2007'nin başı Tekirdağ'dayız. Üç arkadaş gittik namaz platformunun kurucularından efendim ve kitaplarımızı imzalıyoruz. Bir kadıncağız geldi başına bir bere örtmüş hani dini bir toplantıya geldim diye. Kitapları imzalattı ve bekliyor. Dedi ki hocam dedi Allah razı olsun ben hepinizin kitabını da aldım üçünüzü imzalattım da. Ve ben ömrümde ilk defa bir dini toplantıya katılıyorum. Yeni emekli olmuş bir kardeşinizim bak bunu da ilave etti. Emekli olmuş demek ki ellisine yakın demektir bu. Ve ilk defa bir dini toplantıya katılıyorum bir mesaj geldi. Ve inanın bu kadar güzel şeyler duyacağımı tahmin etmezdim. İnanın hayatıma yeni bir sayfa açtınız. Hayatım bundan sonra başka şekillenecek inşallah. Ama hocam buralara gelmekte biraz geç kalmadınız mı? Buralara gelmekte biraz geç kalmadınız mı? Bu çok müthiş bir sitendir. Hala içim sızlar bu ifadeyi tekrarladığım zaman. Namaz platformunu biz 2006'da kurduk. 1996'da kurabilirdik. 1986'da kurabilirdik. Abdullah Yıldız'ın Namaz Bir Tevhid Eylemi kitabı 91 baskılıdır. Yani 5 sene önce, 10 sene önce kurulabilirdi. Ve biz oraya gitmediğimiz için, onun gibi ulaşabileceğimiz insanlara ulaşmadığımız için ve Böyle bir anlatımı duymadıklarından dolayı namazı başlamayanların veya başka günahlardan şundan bundan vazgeçmeyenlerin vebalini acaba biz nasıl taşırız? Ben bu vebali bunu niye söyledim? O sitem sadece oradaki üç namaz gönüllüsüne değildi. Bu sistem aynı zamanda sizleredir. Bu sistem aynı zamanda bütün e, din adamlarına, din gönüllülerine, efendim, ilahiyatçılara, diyanetçilere, Kur'an kursu hocalarına bu sitemin hepimize bir söylediği bir şey var. Durmayacağız. Namaz bizi Allah'ın izniyle diriltecek, ihya edecek